Awbillahi min shaytanir rajim Bismillahi r-Rahmani r-Rahim Alhamdulillahi Rabbi al-Aalamin wa salatu wa salamu ala syyidina Muhammadin wa ala alaihi wa ashabihi wa ablaabihi wa ahl bihtihi wa man tabi'ahum bi ihsaan ila yomiddin Allahu ma inne kafirin ومن النفاق والمنافقين ومن الفسق والفاسقين ومن الكذب والكاذبين ومن الظلم والظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده وحبيبه ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَالْيَحْزَرِ اللَّذ۪ينَ يُخَالِفُونَ عَنْ اَمْرِهِ اَنْ فِتْنَةً وَاَيْزَنْ لَأَلَّنَا نَتَّخِذْ مَا الرَّسُولِ سَب۪يلًا سَدَقَ اللّٰهُ الْعَز۪يمِ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّب۪يهُ الْحَاشِمِيُ الْكَر۪يمِ Aziz ve muhterem kardeşlerin kıymetli inananlar, değerli Müslümanlar, sohbetimizin bu bölümünde inşallah Kur'an'a ve sünnete sarılmak hususunu Nebi Zişan Habibi Ekrem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleri ışığında incelemeye çalışacağız. Konunun başında iki ayeti celile okuduk. Mealen Rabbi Rahim Zülcelal Hazretleri bizlere iki işaret veriyor iki hususta bizi uyarıyor ve bizi Kur'an'a ve sünnete yani Allah'ın kitabı Kur'an'a ve Nebi Yezişan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin Kur'an'ı yaşamasından yaşaması demek olan yani Kur'an'ı tatbiki demek manasına gelen sünnet sünnete tabiiyet hususunda Allahu u Zülcelal Hazretleri bizleri uyarıyor. Çok mühim, çok önemli ve İslam aleminin dünya insanlığının rehber azim olan Habibi Zişan Efendimiz Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem yolunda izinde olmak hususunda, hususunun altını önemli çizen iki tane ayet-i celil'e. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine uymak ne demek? Evvel bunu söyleyelim. Peygamber-i Zişan'ın sünnetine uymak demek, Allah'ın peygamberi Muhammed Mustafa sallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Kitabını nasıl yaşadıysa yani Kur'an-ı Azim'i nasıl yaşadıysa İslam'ı öyle yaşamak demek yani ben la ilahe illallah dedim ne yaptım Allah'tan başka ilah yok dedim ne demiş oldun ya Rabbi, oy benim eşi, benzeri, dengi, misli olmayan Allah'ım. Senin mukaddes kitabın, Kur'an, benim rehberimdir. La ilahe illallah diyen kimse, aynı zamanda bunu söylemiş olur. Tevhidi, kelime-i tayyibeyi münciyeyi, yani insanı, Cehennem narından, ahiret azabından, bin bahsetti kabir azabından ki çeşit çeşit böyle envai çeşit her kişinin ameline göre dünyada yaptığın şey ahiretini ya cennet yapar ya da cehennem yapar. Dünyada işlediğin amel ya ahirette sana rahat getirir, huzur getirir, ya hukka, hüsran getirir, azap getirir. Dünya ahiretin tarlası, muhterem Müslümanlar. Onun için sünnetin iyi anlaşılması lazım. Sünnete uymak ne demek? Allah'ın peygamberinin sünnetine niçin uymalıyız? Neden bu kadar önemlidir sünnet? İnşallah biz buna değinmeye çalışacağız. Sünnet çok ihmal edilen Müslümanlar tarafından tam olarak anlaşılmayan, anlaşılamamış bir husustur. Çünkü sünnet doğru anlaşılsa, doğru yaşansa, İslam alemi böyle mazlum, yoksul, biçare ve geri kalmış olmaz idi neyin karşısında geri kalmış kafirler karşısında geri kalmış neye mağlup ekonomik yönden kültürel yönden siyasi ve sosyal yönden bugün kafir hristiyan Avrupa ile onun arkasındaki finans olan siyonizm el birliği vermiş Müslümanlara karşı Müslümanların yaşadığı coğrafyayı ve dünyanın bütün mazlum halklarını ilim ilim ilim millet ne yönden maddi yönden manevi yönden her açıdan her açıdan şu an bu memlekette yahut dünyanın başka ülkelerinde küfrün tasallutunun değmediği küfrün ve kafirlerin küresel zulmün ben öyle Dünyaya İslam hakim olmadığına göre Allah'ın kitabı Kur'an, Allah'ın nizamı şeriat dünyaya hakim olmadığına göre dünyaya hakim olan dinin adı küresel küfür dinidir. Yani kafirlik Şeytanın dini olan küfür nasıl Müslümanın dini İslam ise bakın nasıl Müslümanın dini İslam ise Şeytan aleyhlanemin dini de küfürdür. Bir adam hayatının bir insan hayatının hiçbir zamanında bakın bu cümleye iyi bakın bir Müslüman bir gavur yahut da normal bir insan hiçbir insan hayatının hiçbir anında Allahsız kalmaz ve dinsiz olmaz dünyada dinsiz, Allahsız bir tane bile insan yoktur Allah Allah dünyada dinsiz, Allahsız bir insan bile yoktur fakat o kimsenin yani bir an bile o kimsenin mensup olduğu din küfür dinini İslam dinini sorun problem mesele budur adam o anı yaşarken kafir olarak mı yaşıyor Müslüman olarak, ya olarak mı yaşıyor o anda Allah ve Muhammed Mustafa'nın izinde mi nefsin ve şeytanın emrinden mi Allah'ın ve Muhammed Mustafa'nın izinde mi nefsin yahut şeytanın izinden mesele bu bir iş yaptığında bir söz söylediğinde emin olun hiçbir insan Allah'sız olmaz Allah'ın emrini yapıyor ise Allah'ın rızasına uydun davranıyor ise o an onun Rabbi Allahu Zül Yaptığı iş, söylediği söz, İşlediği amel, eğer ona şeytanın ve nefsin öğrettiği bir amelse, Allah'ın razı olmadı gazet ettiği, öfkelendiği bir amelse o an o kimse Müslüman'ın dahi dese o kimsenin Rabbi basbayağı şeytandır bilmem anlatabildim mi hiçbir insan hiçbir anında ilahsız kalmaz İlahsız kalma yok Allahsız kalmak dinsiz kalmak yok bir insan ya Allah'ın dinine göre amel eder, yaşar, Muhammed Mustafa'nın izine göre yaşar, yahut nefsine uyar, yani nefsini peygamber edinir, şeytanı Allah edinir, haşa, ona göre yaşar. Dinsiz insan yok. Hiçbir insan hayatının hiçbir anında, Allahsız ya da dinsiz kalmaz. Muhterem Müslümanlar. Size hakiki imanın yani muhtul, muht Arapça'da öz demek. Esas demek, asıl demek. Hakiki iman tanımının özü olan noktayı söyledi. Allah soruyor e erbabın Ennallahu'l-Vahidü'l-Kahh. <Gülüyor> Birçok Allah mı? Birçok put mu daha hayırlı yoksa tek olan Allah mı? Tek olan Allah'a tapmak mı hayırlı yoksa Allah'a ortak koşmak mı hayırlı? Bir i̇nsan her anını Allah'a kul olarak geçirmekle mükelleftir. Camideyken Müslüman, oruç tutarken mümin, başka bir anında kafir olamaz. Öyle bir lüks yoktur. Her şeyinde azami elinden geldiği kadar Allah'a ve Muhammed Mustafa'ya iman eden bir kimse olmalıdır, olmaya çalışmalıdır. Hiçbir zaman insan İlahsız kalmaz. İki ayeti celile okudum. İsmiller Rahman Rahim. Birincisi buydu. Fel يَحْزَرِ اللَّج۪ينَ يُخَالِفُونَ اَنْ اَمْرِهِ اَمْ تُس۪ي بَهُمْ فِتْمَةٍ Fitne. Fitne. Yabancı bir kelime mi Türkçemizde nice de var. Fitne ne demek? Karışıklık. Bugün bir sürü kişi var. Kimisi Kur'an-ı Kerim'in mealini yapıyor, kimisi tefsirini yapıyor, kimisi şöyle yapıyor, kimisi böyle yapıyor. Allah-u Zül Celal Hazretleri bize o kadar açık, o kadar net, o kadar berrak bir şey söylemiş ki, bunu anlamamak için akılsız olmak lazım. Ve İslam ümmetinin haline bakıp Allah'ın kitabına baktığım zaman vallahi diyorum, biz Allah'ın kitabından ve Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem sünnetinden fersah, fersah uzakta bir ümmetiz. Bunu idrak ediyoruz ciğerlerimiz sızlayarak, yüreğimiz ağlayarak idrak ediyoruz. Ebu Cehil eğer Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem döneminde değil de şu bizim dönemimizde yaşadığımız çağda yaşasaydı, yaşadığımız çağda yaşasaydı, vallahi ben, benden daha cahilleri, benden daha kafirleri, benden daha yobazları demek ki varmış derdi, Ebu Cehil cehaletinden bir nebze rahat ederdi rahatlık duyarlı. Demek ki benden daha cahilleri varmış. Allah'a isyanı, inançsızlığı, küfrü kendisine şiar edilmiş. Şeytana ve nefse köleliği maharet zanneden, cehaleti maharet zanneden bir sürü milyonlarca insan türeyi vermiş. Bugün halimize İslam dünyası olarak bakalım. Türkiye, Irak, Suriye, Filistin, Bosna, Çeçenistan, bunlar Afganistan. Bunların hepsi Yahudinin, Hristiyanın sömürüsü altında. Kimi yere girip kafir petrolü için giriyor sömürmek için. Kimi yerde madenini, uranyumunu, efendim doğal gazını sömürmek için giriyor. Ama öyle ama böyle maddi olsun, manevi olsun mutlaka Muhammed Mustafa'nın ümmetinin yaşadığı coğrafya kan zevan içinde göz yaşı içinde küfrün ve kafirlerin tasallutu ve işgali altında. Ne zamandan beri halife-i Müslimin'in efendinin vefatından beri yani dünya yüzünden gidişinden beri. Müslümanlar küfür karşısında zillet altında. Müslümanlar kafirlerin teknolojisinden geri Müslümanlar kendi milli ve dini kültürlerini kaybetmiş veyahut da kaybetmek üzere. Müslümanlar Allah'ın kitabı Kur'an'dan, Muhammed Mustafa'nın sünnetinden tersah tersah uzak. Allah o halde ne kadar işte Allah bu ayetiyle bu durumu doğrulasın. Ki zaman Allah'ın ayetlerini tasdik eder. Ağaçlar Allah'ın ayetlerini tasdik eder. Bulutlar biz Allah'a inanıyoruz der. Hadiseler biz Allah'a ve Muhammed Mustafa'ya inanıyoruz der de iki buçuk milyarlık İslam alemi hala ve hala Allah'ın kitabı ve Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem sünnetini tasdik ve imanda dağlardan, taşlardan, hadiselerden, denizlerden, göklerden ve yerlerden neden geri kalır? Şaşılacak bir mesele gerçekten gaflet kuyusuna düşmüş akıl, Kur'an'la beslenmemiş dima Allah'ın peygamberi Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem sünnetiyle beslenmemiş İslami hareket, İslami tavır, İslami hareketler, cemaati, cemiyeti vesaire, ümmeti hiçbir noktaya getirememiş. Sebep Kur'an'ı metodun ve nebevi metodun yitirilmesi. Bu yüzden biz Allah'ın azabına düşer olmuşuz. Bu yüzden geri kalmışız. Bu yüzden kendileri kıta kıta zenginlik ve refah içinde gezerken Müslümanlığa, Müslümanlara, Müslüman milletlere açlığı ve yoksulluğu terör belasını kısmet olarak biçmişler. Onların payına zenginlik Onların payına reka Müslümanların payına Yoksulluk Müslümanların payına terör Müslümanların payına Maddi ve manevi bunalım 17 milyon kişi Abartısız söylüyorum 17 milyon kişi bu memlekette Faiz belasına Düşer olmuş Bankalar tarafından İliğine kadar sömürlüyor işte size fikne Gençlerimiz Yavrularımız evlatlarımız Kafir 200 medya Tarafından Ahlaki dejenerasyona Uğratılıyor Gencimizin Yavrumuzun pırıl pırıl Evlatlarımızın ahlakı Sömürlüyor Dünsizleştiriliyor imansızlaştırılıyor. Evlatlarımız, nesillerimiz, yavrularımız, gül gibi bebeklerimiz elimizden alınıyor. Muhammed Mustafa'ya ümmet olmak yerine küfre ve kafirlere köle olacak şekilde yavur tabiatıyla yetiştiriliyor. Türklik bilinci yok, İslam şuuru yok, milli ve dini değerleri aşınmış bir nesil, madden ve manen sömürülen iliğine kadar kemurilen bir toplumla iç içeyiz bir durumla karşı karşıyayız sebep ne neden ne meselenin temelinde ne var İşte sebebi Allah'ın kitabından Muhammed Mustafa'nın sallahu aleyhi ve sellem sünnetinden uzat yaşamak Allah-u ne söyledi Furkan suresinde? Bakın. Ve gala Rasul, peygamber mahşer yerine verdi. Böyle söylüyor Kur'an. Furkan suresi 30. ayet bakın. Bir Müslüman 70 seneyi 80 seneyi elinde bir defa bile Kur'an'ı açıp okumadan geçiremez. Böyle bir Müslüman olmamalı bir Müslüman Allah'ın kitabını okumadan 80 yıl ömür süremez. 70 sene yaşayamaz muhterim Müslümanlar. Nasıl Müslümanlık? Nasıl Allah'ın kitabına iman? Ben Kur'an'a inanıyorum. E ben de inanıyorum. Gel okudun mu? Okumadın. Allah-u Nebi Zişen rahmet peygamberi elini kaldıracak الرسول, ya Rabbi. Peygamber'e söz sırası geldiği zaman, Peygamber 80 kene ömür sürmüş, dünya işinin peşine at gibi koşmuş, sabahtan akşama kadar dünyada evet yaşayacak gibi yaşamış bir Müslümana, peygamber Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah-u Zül Celal kendisine söz hakkı verdiği zaman Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve kala Resul elçi dedi ki ya Rabbi davacıyım ben bunu Kur'an söylüyor ümme kavmi kavmin Muhammed ümmeti, ben Muhammed Mustafa'ya inanıyorum diyenler ittefazı hazel Kur'an'e mehcura bu Kur'an-ı Azim'i, bu Kitab-ı Kerim'i, bu Rehberi Emin'i kaldırıp bir kenara atıverdiler. ''Gavacıyım ben bu Muhammed ümmetinden ya Rabbi'' dediği zaman, Allah'ın kitabını önünde bir defa bile açıp okumaya zahmet etmemiş Müslüman, Allah'ın Peygamberine ne cevap verecek. Alimlerin Rabbin'e ne hesap verecek, nasıl anlatacak? İnsan bilmediği bir kitaba inanamaz, gerçekten inanmaz. Yani Kur'an ne yazıyor içinde? Allah ne söylüyor? Hocam ben Arapça bilmiyorum, nasıl Kur'an okuyayım? Türkçe'sinden oku. Türkçe'sinden. Muhammed Mustafa'ya iman etmiş bir kavim Allah'ın peygamberinin tam olarak sünnetini anlamamış. Peygamber nasıl yaşanır? Resul Allah'ın kitabını nasıl yaşadı? Yaşasın ama peygamberin Allah'ın kitabını okumamış ki nasıl peygambere tabi olarak yaşayacak? İşte kütülen ömür, geçen zaman, giden saniyeler, günler Ömrden dökülen, çil çil dökülen yapraklar kaydettiğimiz anlar daha sonra Allah'ın peygamberinin bize böyle davacı olduğunu düşünün, karan Müslümanlar. Mesela Kur'an hatim etmek değildir, bakın. Kur'anı alırsınız, okursunuz. Arapça bilmeyen bir Müslüman Kur'anı anlayamaz. Mesela Kur'anı anlamak ve yaşamaktır. Allah'ın kitabını anlayabilmemiz için hangi dinden anlıyorsak Türkçe ise Türkçe, Almanca ise Almanca, Allah'ın kitabını o lisanda okuyup anlamamız şarttır. Her Müslümana farzdır. Ömründe bir defa ya Kur'an okuyacak, ya Kur'an meali dinleyecek, mutlaka Kur'an'dan haberdar olacak. Yoksa, Kıyamet gününde mahşer yerinde Allah bizleri yargılamak için Kur'an'ı önümüze koyduğunda Ya Rabbi ben bilmiyordum. Kur'an'da yazdım ben. Bunu söyledim. Seni uyardım. İkaz ettim. Ya Rabbi ben bilmiyordum. Neden bilmiyordum? açık da Kur'an'ı okumadım ki. İşte Müslümanların, İslam ümmetinin Hala hala bizim milletimizin en büyük meselesi. O e halde Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine aykırı hareket edenler, kendilerine bir fitnenin isabet edeceğinden korksunlar. Ve başka bir ayet-i celil'e çok ibretli gerçekten çok mühim, Allah'ın peygamberine tabi olarak yani sünnete uyarak Kur'an'ı yaşamamış bir kimse Allahu Azim işan şöyle bir şey söyler. Belki ya Rabbi bir grup insan lennena nettakizna rasul-i ya Rabbi keşke dünyada olsaydık da Muhammed Mustafa ile sallallahu aleyhi ve sellem bir yol tutup gidiverseydik Geçen önce çare yok, giden zamana çare yok. Allah'ın dinini kavramadan, kavramadan, anlamadan yaşamak, Allah'ın kitabını okumadan hayatı öngü sürmek ve sonra Kur'an'ın nesimletin bizden beklediklerini yerine getirmeye çalışmak elbette zor, elbette meşakkatli. Muhterem kardeşlerim, Meselemiz buydu pek tabi bunu anlatmaya çalıştık. Allah'ın kitabı tek rehber Muhammed Mustafa'nın sünneti tek örnek ve öncüdür Müslüman için. Kur'an'a ve sünnete sarılmayı terk eden ümmet zelil olur, hakir olur, dönülür, parçalanır. Allah'ın dinini kendi nefsine ve aklına değil de, Allah'ın kitabına ve sünnetine göre yaşamayan bir millet küfür karşısında aciz olur, geri kalır, hakir düşer, mağlup olur. Sonunda ki şartlar Allah'ın peygamberini tasdik ediyor. Hadiseler Muhammed Mustafa'ya inen Kur'an'ı tasdik ediyor. Biz de onları tasdik edip yeniden yepyeni bir ruhla Allah'ın kitabına ve peygamberin sünnetine sarılalım inşallah. Çok süslü sözler, çok abartılı şeyler söyleyebilirdik. Ama biz Müslümanların, Allah'a ve e inananların gerçekten bir şeyleri anlayıp farkında olmalarını, anlayıp bilmelerini Allah için istiyoruz. O yüzden Kur'an'ın ve sünnetin ihmal edilmesi hem Allah katında büyük bir vedel hem de Muhammed ümmeti için büyük bir rebeldir, büyük bir imtihandır, büyük bir beladır aslında Allah bizleri kendisinin kulluğuna adayan bir ömür yaşayan kimselerden eylesin ve Kur'an-ı Kerim'i Allah'ın Resulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine tabi olarak yaşayanlardan eylesin Ramazan Bunların da şöyle güzel bir ayet okuyun. Maide suresinde bu. Rabbena amennâ bimâ ânzelte Rabbimiz biz peygambere inandık kitabını peygambere uyarak yaşadık. Ya Rabbi bizleri de şahitlerden yaz, gün da Rabbimiz katında kabul ve makbul eylesin sabrınızdan ötürü kıymetli Müslümanlar Allah sizden çok çok razı olsun tabi söz çok yani söylememiz icap eden hakikatler sayısız fakat zamanlar sabrınızdan ötürü Allah sizlerden razı olsun imkan bulduğumuz kadarını söyledik yarın inşallah Kur'an ve sünnete sarılmak hususunu biraz daha bir dolayacağız. Allah oruçlarımızı, sohbetlerimizi, namaz ve dualarımızı katında kabul eylesin. Kelime-i şahadet getirelim, sohbetimizi hikmete edirelim. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Eşhedü en la ilahe illallah Ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü Ya Rabbi bizleri Müslüman yaşat Müslüman öldür Kelime-i şahadetle katına al inandık itaat ettik Namaz kılan kullarından Oruç tutan kullarından imkan varsa zekatını veren hacını yapan kullarından eyle Taha ve Yasin Elhamdülillahi Rabbil Alemin الفاتحة